''Bir zaman çok zengin bir adam, çocuklarına şöyle vasiyette bulunur.'' ''Ben ölüp yıkanınca şu eski çoraplarımı ayağıma geçirin. Ben bunlarla gömülmek istiyorum.'' ''Ve vakit saat gelir, bu zengin vefat eder. Cenaze yıkandıktan sonra oğulları çorapları alıp getirirler.'' Babamızın vasiyeti var. Şu eski çorapları ona giydireceğiz derler. Cenaze yıkayan hoca efendi bunu katiyen kabul etmez. Bu sefer müftiye çıkarlar. O da dinimizde böyle bir şey yok deyip reddeder. İster istemez babalarının vasiyetinden vazgeçmek mecburiyetinde kalırlar. Cenazeyi defnedip Tabirden evlerine dönünce komşularından biri elinde bir mektupla gelir. Babanız çok önceleri bu mektubu bana vererek benim cenazem gömülüp oğullarım eve dönünce kendilerine ver demişti der. Mektubu açıp okuyunca babalarının en son ibretle dersini şu ifadelerle ...verdiğini görürler... ...evlatlarım... ...işte gördünüz... ...eski çoraplarımı bile... ...kabilime götüremedim... ...aklınızı... ...başınıza alınız... ...ne yapacaksanız... ...hayatta yapıp... ...öbür aleme gönderiniz... ...aldanmakta fayda yok...